Ile, konu biyopolitika kavramını e, masaya yatırmaya çalışacağız. E, kaç gün önce bu, bu, kısaca bir konuştuk. E, çok kabahatlarıyla böyle bir kendi aramızda nasıl e, görebiliriz bu tartışmayı daha zengin bir şekilde e, sunabilmek adına. E, ben ilk e, film yapacağım için birazcık daha genel e, bir e, noktadan yaklaşmayı ve e, politika kavramının Foucault külliyatında e, belirdiği anılara e, yoğunlaşacağım. Utku zannediyorum ki, belki benim söylediğim e, masaya yetiştirdiğim konular hakkında da mutlaka söyleyecek önemli şeyler olacaktır. Ama onun dışında bir takım daha e, derin bağlantıları e, ortaya çıkarmaya çalışacak. Özellikle daha sonraki Foucault'un e, daha sonraki e, dönemlerde yaşamın sonlarına doğru e, yazdığı çalışmalara e, yoğunlaşarak. Şimdi, çok uzatmadan kompakt bir sorun yapmaya çalışacağım. Umarım söylemek istediklerini söyleyebilirim, sizi sıkmadan. Biliyorum, tahmin ediyorum ki, muhtemelen günün yorgunluğu bile burada yapabiliyorsunuz. Size de teşekkür ediyorum, değerleriniz için. Şimdi, şöyle düşünüyorum, Foucault'un siyaset felsefesinin gücünü anlamak için ee, öncelikle Foucault'un e, iktidar kavrayışının e, özgürlüğünü anlamamız e, gerekir e, diye düşünüyorum. Foucault'un bu iktidar kavramını etrafınca anlamadan aslında e, biyopolitikayı, biyo iktidarı e, anlamak e, çok olamaklı olmaz görüşümdeyim. Bu yüzden birazcık e, geriden e, gelip e, bu biyopolitika kavramının anlaşılmasını daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir takım e, açıklamalar tanımlar yapmayı düşünüyorum öncelikle ee, e, şöyle başlayabiliriz. Ee, bu konuda iktidar kavramını kristal bir şekilde tartışmaya başladığı e, iki taptan meydana çıkar. Pakistan'ının e, doğuş kitabında bu kitapla aşina olmanız e, muhakkak vardır. Ya da genel olarak fukuk hüviyatına baktığınız zaman bu konun hep böyle bir tarihsel analiz, tarihsel çalışma içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Kliniğin doğuşu mesela benzer bir tarihsel çalışmaya işaret etmekte. Ancak hem kliniğin doğuşu için hem hapishanenin doğuşu için şunu söyleyebiliriz. Eğer bir okuyucu gerçekten hapishanenin doğuşu kitabını eline aldığında ee, belirli bir tarihsel analizle, hapishanenin belirli e, tarihsel süreçlerin zorunlu sonucu, neden zorunlu bir sonucu olduğuna yönelik bir tarih anlası e, bekleyecek olursak, e, muhtemelen hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü gerçekten Foucault'un tarihsel çalışmasının e, böyle bir tarihsel çalışma tarzı yok. Foucault'un çalışması, arasında, hapishanenin doğuşunda Söz gelimi. Hapishanenin neden zorunlu bir e, sonuç olduğunu ortaya koymak yerine çok e, geriye sararak bu süreçte hapishanenin ortaya çıktığı, çıktığı sürecini geriye sararak aslında hapishanenin bir kurum olarak belki de neden hiç de zorunlu olmadığını e, ortaya çıkaracak e, bir takip e, eder. Ee, yine hapishanenin doğuş kitabıyla alakalı e, şunu söyleyebiliriz. Burada işte e, cezalandırma teknolojileri, FUKO'nun e, terminolojisini kullanacak olursak, farklı cezalandırma teknolojileri karşılaştırır. Bir karşılaştır. kitapla aşina abanlarımız vardır muhakkak. E, i̇lk açılış sayfalarında bilirsiniz, o e, Fransa'daki işte e, erken modern dönemdeki bir e, idanma sahnesini anlatır ve son derece canlı bir şekilde anlatır. İşte o idam gerçekleşmeden önce e, o kişiye yapılan işkenceleri, bütün detayları <gülüyor> dakikadan e, bir felsefe kitabı için son derece e, çarpıcı bir e, başlangıçtır Daha sonra bu cezalandırma teknolojisini hapishane teknolojisiyle e, karşılaştırır. Hem burada Foucault'un amacı aslında bu kitaptaki amacı şu. E, hapishanenin doğuşunu, hapishanenin ortaya çıkışını anlatırken aslında e, vurgulamak istediği şey farklı cezalandırma teknolojilerinin aslında farklı toplumsal e, düzenlerde işlerlik kazandığı, farklı toplumsal düzenler içerisinde etkili olabildiği bir anlam kazandığı fikre. Zaten bütün bir iktidar e, tartışması da aslında böyle bir... E, ayrılık üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, yani işte o e, kitabın açılışındaki e, kent meydanında gerçekleşen, şehir meydanında gerçekleşen e, idam töreni diyelim, ya da merasimi e, ile hapishane arasındaki fark, aslında birçok farkın yanı sıra aslında bu, bu iki cezalandırma teknolojisinin iki ayrı iktidar modeline e, ait olması. Buradan şunu anlıyoruz: Foucault aslında iktidar derken e, bu, bu e, vurgulamamız lazım çünkü e, belki de Foucault'un e, iktidar anlayışının e, en canlıcı noktası bu. Asla ve asla e, bir kişinin sahip olduğu e, bir bir güçten bahsetmiyor. İktidar dediğimiz şey Foucault'a asla sahip oluna bilen bir şey değil, iktidar daha çok işte belirli kurumların, belirli ilişkilerin e, toplumsal olarak düzenlenmesi e, demek aslında. Fuku yani bu, bunu e, çok ilişkisel bir düzende, e, iktidar e, kavramı, ilişkiler üzerinden e, tanımlıyor. Bunu e, vurgulamamız e, lazım. E, bu yine Hapishanem Boğuşu'ndaki ayrımını e, ...dönecek olursak bir yanda işte şehir meydanında gerçekleşen bir idam töreni, bir yanda gözlerden Irak'ta gerçekleşen bir cezalandırma, hapishane modeli. Gerçekten işleyiş açısından neredeyse birbirinin zıttı iki modelden bahsediyoruz. İkisi de belirli bir toplumda belirli bir düzeni sağlama amacı. Ama bunu ortaya koyma e, biçimleri e, birbirinden son derece farklı. Amaçları e, belirli bir noktaya kadar benzerlik gösterse de yine bambaşka amaçlara hizmet eden e, cezalandırma e, teknolojileri bunlar. Söz gelimi, e, kent meydanında gerçekleşen yani, idam seronemisini düşündüğümüz zaman e, bu bir, bir, bir anlamda bir tiyatro olduğunu söyleyebiliriz çünkü bütün halk bu cezalandırma e, anını e, izleyebiliyor, buna şahitlik ediyor. Burada aslında bu onu izleyenlerin e, belirli bir ders çıkarması e, bekleniyor. Daha sonra o suçlu kişinin cezalandırılan kişinin işlediği suçları e, işlememesi için e, kendince dersler. E, çıkarması e, bekleniyor bu e, cezalandırma modeli. Aynı zamanda e, bu e, kitlelerle kurduğu bir ilişki bakımından e, bu yorum yapabiliriz. Aynı zamanda burada e, cezanın neyi hedef aldığıyla alakalı bir ayrım yapabiliriz. Yine hapishane ile karşılaştırma olarak düşünebiliriz. kent meydanında, şehir meydanında, kitlelerin e, şahitliğinde gerçekleşen bu cezalandırmada, ceza e, öncelikli olarak bedene eee yönelik e, işte hepçuğumuzun aşina olduğu bir film olduğunu düşünüyorum işte e, şey ceza e, öyle değil mi o, o meşhur o, şey sahnesi eee verinin e, idam edildiği sahne benzer bir e, sahneyi kafanızda canlandırabilirsiniz e, çeşitli işkenceler e, aslında idama eşdeğer geliyor. E, tabi bunda da amaç o suçlunun suçunu itiraf etmesi, suçunu kabul etmesi, e, daha doğrusu belirli e, bir e, göstermesi. E, ama bütün o, o şeyler, cezalar, cezalandırma e, edinleri burada suçlunun bedenine e, yöneliyor. Hep bedeni hedef alan, e, doğrudan bedeni hedef alan bir şiddet e, söz konusu ve yani, muazzam bir e, şiddet, işkence. Işte, Öl, kişiyi ölmekten öl, durmadan önce ölmekten beter eden e, birisi işkenceden bahsediyoruz. E, Hafizan geldiğimiz zaman e, birincisi e, tamamen gözlerden bıraktı. Dört duvar e, arkasında. Bu e, cezalandırma anlamına şahitlik etmiyoruz. E, bunun yanı sıra bir e, Hedef aldığı yüzey bakımından da son derece farklı. Tabii ki elbette bir kişi hapishaneye konduğu zaman elbette bedene yönelik bir cezalandırma da söz konusu. O kişiyi bir yere kapatıyorsunuz, bedeni bedensel olarak, fiziksel olarak bir yere kapatmıyorsunuz. Ancak Foucault'un aslında vurguladığı şey burada yeni bir yüzey. E, ...yeni bir cezalandırma... ...güzeydi. E, Çünkü artık o... E, ...fiziksel şiddetin... E, ...hedef aldığı... E, ...hedef aldığı şekliyle... E, hiç, e, ...fiziksel müdahale... ...görmüyoruz burada. Burada daha ziyade... ...belirli bir... E, ...kişinin tekrar... E, ...topluma yararlı... E, ...vatana, millete... ...faydalı bir e, birey olarak hapishaneden... E, ...çıkması için belirli... ...bir rehabilitasyon sürecinden, belirli bir eğitim... E, sürecinden geçirilmesi söz konusu. Yani beden aslında ikinci planda kalıyor ve burada belirli bir ruhun, e, belirli bir, e, farklı şekillerde ifade ediyor bu, o disiplin, e, şeyden, e, hafizanenin borcunda. E, artık belirli bir ruhtan bahsediyoruz burada, bir biyografiden bahsediyoruz. Sadece bedeniyle hedef alınan bir suçludan değil, e, bir yaşam öyküsünden bahsediyoruz. E, Bunlar, işte tüm bu ayrımlar aslında, e, Foucault'un bu iki cezalandırma teknolojisinin iki ayrı iktidar modeline ait olduğunu e, göstermek üzere e, yaptı Çünkü evet. hapishanenin doğuşuyla beraber bunu sadece bir hapishane kurumuyla ilişkili olarak düşünmememiz lazım. Çünkü bu hapishanenin işlerini e, aslında belirli bir yargılama modeliyle anlam kazanan ve bu yargılama modelini e, işte e, bazı kukuk dışı alanların Müdahale olması söz soru konusu, soru bir takım uzman görüşleri, psikiyatrisi e, uzman görüşünün e, sözlediğini. Yani aslında bu kurumsal dönüşün Pakistan'ının e, bir e, cezalandırmanın ortak birimi olması, temel birimi haline gelmesiyle beraber e, birbir bilimlerin, e, disiplinlerin e, de e, ortaya çıktığı <gülüyor> geliştiğini düşünüyoruz. Yani iktidar dediğimizde fukoda. E, başta bulguladığım gibi belirli bir kişinin sahip olduğu bir mülk e, değil, e, belirli bir toplumsal dağılım, belirli sorumlulukların, e, belirli e, görevlerin ve ayrıcalıkların e, toplum sattığında e, nasıl dinamik bir şekilde e, dağıldığını ortaya koyan bir e, model e, görüyoruz e, Foucault'un anlayış açısından. Dolayısıyla Foucault, bu Pakistan'da doğuşluk tarafında iki ayrı iktidar modeli e, ayırt ediyor. Birincisi işte hükümranlık e, modeli, hükümranlık iktidar modeli e, diyebileceğimiz e, iktidar modeli. Burada, işte e, bu iktidar modelinde ceza alınma e, teknolojilerinin temel amacı e, Umar'ın, un, neredeyse e, figürüm, kralın e, intikamını herhangi bir suç işlediğinizde, aslında ne suç işlemiş olursanız olun, burada işlediğimiz öncelikli suç, o monarkın, e, o kralın otoritesine karşı gelmek. Çünkü o kral, belirli bir toplumsal düzeni temsil ediyor. Ve işlediğimiz, ne suç işlerseniz işleyin, aslında kralın gücüne meydan okumuş oluyor. O yüzden, tam da bu yüzden, kral her ne kadar kendisi o merasimde bizzat bulunmasa bile, e, an ağır bir şekilde, ee, ...bu suçların cezalandırmasını temin ederek aslında o merasında her defasında kendi gücünün, kendi ayrıcalığını e, yeniden e, üretme imkanı buluyor. Ancak, hapishanenin ait olduğu dar modeli düşündüğümüzde, bu konuda disipliner iktidar vermeyecek. Ee, burada, kişilerin terbiye edilmesi, ıslah edilmesi... Belirli bir ölç duygusundan ziyade daha uzun vadeli o kişinin e, ruhunun disipline edilmesine e, dayanan, onu e, toplumsal e, düzeneği yeniden entegre, amacı, entegre etme amacı taşıyan, onu o kişiyi rehabilite etmeyi taşıyan bir eğitim e, pratiği aslında cezalandırma e, bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi e, bu arka planı belki de biraz uzattım. Biyoptizmara, e, biyopolitikaya e, yavaş yavaş e, gelelim. Bu e, konunun tabii işte e, e, her felsefeci gibi e, tabii ki uzun yıllar e, ortaya koyduğu çalışmalarda e, belki de hem kendi çağlaştırmasını hem felsefe tarihini ama en çok da kendisini eleştirerek. Ee, yol alan bir kılıklılık e, olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu yaptığı ayrımlara, işte hükümran iktidar modeli, e, işte diskliner iktidar modeli, bu ayrımları yeni çalışmalarında, yeni kitaplarında ve işte Kolej'te, Fransa'da e, uzun yıllar boyunca verdiği derslerde hep e, yeniden değerlendirilerek, bazen geri adımlar atarak, bazen yeni boyutlar ekleyerek e, ilerlediğini, biz ee, Hapishanenin Doğuş Kitabı'nda en ee, aslında FUKO'nun çalışmalarına baktığımızda e, biyotidar kavrayışı ya da biyopolitikaya ilişkin çok etraflı bir değerlendirme görmüyoruz. Bu kavramlar aslında hep e, şey, Hapishanenin Doğuş Kitabı'ndan daha sonraki döneme ait kavramsallaştırmalar ve e, Önceki değerlendirmelerini geçersiz kılmak yerine onları zenginleştiren, onlara bir başka bir boyut ekleyen kavram var, kavram salgılaştırmalı. Ee, kaç dakika konuştum acaba? Zaman tutmadım. Herhalde 15 dakika falan oluyor, tahmin ediyorum. <gülüyor> Ol. dakika. 15 dakika oldu. O zaman birazcık kısaca, hızlı bir şekilde toparlayayım burayı. Ee, yine soru-cevap kısmında fırsat alırsa, e, başta e, yollardan biraz ilerlemek isterim. E, şimdi e, sizi çok yormadan e, söyleyeceği e, güzel şekilde dinleyebilecek bir kondisyonda bırakmak istiyorum bu e, sonrasında. E, şunu söylemek istiyorum, biyopolitik e, kavramı aslında Foucault'un öncelikli olarak... Ee, kitaplarında ortaya çıkmış bir e, kavram değil. Ee, Foucault'un e, Brezilya'da e, Rio de Janeiro Üniversitesi'de verdiği bir Seminer dizisinde ilk kez karşılaşıyoruz. Böyle bir e, analiz yapacak olursak Foucault'u yaratma içerisinde. Ve aslında politika kavramını gündemini getirme amacı e, ya da bu kavramını ilişkili olarak kullandığı diğer kavramların hep değiştirme görüyoruz farklı amaçlarla. ...farklı e, e, argümanları savunmak üzere yeniden, yeniden e, gündeme müdemine aldığını ve her seferinde e, yeni bir solukla e, tartıştığını da ödülüyor. E, öncelikli olarak e, bu Brezilya'daki, Brezilya seminerlerinin ikinci oturumunda e, Burada, e, gündeme getiriyor. Burada gündeme getirilme bağlamı da aslında modern tıbbın... E, Çoğu zaman varsayılanın aksine asla e, bireysel e, bir tıp e, anlayışı ortaya koymadığını, son derece toplumsal bir tıp e, varsayılığına ortaya koyduğunu e, iddia ediyor o, o ikinci minyaya oturulmada. Belirli bir e, dönüşüm, bu o, toplumsal tıbbın e, ...gelişim içerisinde üç moment ortaya koyuyor bu durumda. İlki, bunları çok detaylarıyla bilmeyeceğim. Devlet tıbbı dediği, işte 18. yüzyıl Almanya'sı ile ilişkilendirdiği... ...devlet tıbbı modeli dediği, toplumsal tıp modeli, bu devletin bekasını... Ee, öncelikle şey yapan, amaç olarak benimseyen bir tıp anlayışı. ikinci moment, toplumsal tıpın tıp tıp gelişimi açısından ikinci momentin, momenti Fransa'yla, yani 18. yüzyılda son Fransa'sıyla ilişkilendiriyor. Bu buna şehir tıbbı adını veriyor. Burada bu şehir tıbbının, devlet tıbbından farklı genel olarak işte devletin bekasını amaç bilmekten ziyade e, şehir yaşantısını e, düzenlemeye yönelik. E, şehir yaşantısının getirdiği, işte şehlerin kalabalıklaşmasının e, getirdiği, o nüfus yoğunlaşmasının getirdiği bir takım e, sorunları aşmak üzere geliştirilen e, şehir yönetimi e, politikalarını e, kastediyor. ediyor. İşte, kanalizasyon e, e, sistemleriyle ilgili gelişmeler, mezarlıklar, mezarlıkların e, şehirde nasıl konumlandırılacağı yerleştirebileceğiyle e, ilgili e, politikalar. E, üçüncü e, momenti de e, 19. yüzyılda belirlik e, kazandığını söylediği İngiliz e, modeli e, olarak m, ortaya koyuyor. İngiliz modelinin özellikle vurguladığını görüyoruz bu senarlarda. Çünkü İngiliz modeli, işte ilk momentte ilk modelde Almanya modelindeki gibi devletin de kalsın değil ya da işte Fransa Fransa modelinde olduğu gibi şehir yaşantısını değil doğrudan bireyleri hedef alan bireyleri dard edinen bir toplumsal ıı, tıp ıı, modeliyle karşı karşıyayız. Burada örnek olarak işte ıı, yoksulluk yasasını örnek veriyor İngiltere'deki. Burada artık ıı, yoksulların sağlık hizmetlerinin devletçe ıı, karşılanması söz konusu. Çünkü aslında ıı, bu kişilerin ıı, hastalıklarının ıı, bir ıı, halk sağlığı problemi ıı, olarak ıı, görülmesi söz konusu. Yine ee, bu özellikle üçüncü an dediğim bir milis e, modeli Foucault'in son derece önemli bir e, model. Çünkü e, artık e, bu geçişle beraber e, şurayı okumak istiyorum. E, Roma İmparatorluğunda devletin belirli bir ruhsal terbiyeyi orta çağda Hristiyan devletin ruhunu ruhların kurtuluşunu e, amaç elde düşünürsek devletin 18. Yüzyıldan, yüzyıldan itibaren bedene yönelmesi hastanelerin ölüm bekleme merkezi olmaktan çıkıp iyileştirme klinikleri olmaya başlamalarıyla hastanelerde dini otoritelerin ağırlığını kaybederek doktorların e, yükselmeleri Foucault için belirli bir anlamda bu toplumsal tıp e, açısından teokrasiden somatopresiye din temelli bir toplumsal tıp anlayışından beden odaklı bir toplumsal tıp anlayışına geçişi işaret ediyor. Burada Foucault aslında biyopolitikayı da dolayısıyla 19. yüzyılın somut koşulları İngiltere'de İngiltere'nin başını çektiği e, sanayi e, devrimi, bütün bu tarihsel e, koşulları da göz önünde bulundurarak aslında e, kapitalizmin e, bedenle ilişki e, kurma e, kipi olarak ortaya koyuyor. Bir alıntı e, yapacağım e, Foucault'dan ve e, yavaş yavaş hemen bitireceğim e, bu, bu şeyleriyle evet, kaybetmeyeyim. Kapitalist toplumdan, bu dediğim ikinci e, seminerden alınsa, Kapitalist toplum için her şeyden daha önemli olan idi. Biyolojik olan, somatik olan, bedensel olandı. Bu dediğim gibi e, biyopolitikayı kapitalist toplumun ortaya çıkışıyla e, ilişkilendiren e, o biyopolitika e, terimini kullandığı e, ilk e, seminer. Ancak şey da söylediği gibi, daha sonra bir toplumu savunmak gerekirdi. E, salt, toplumsal tıbbın girişimiyle alakalı bir an, bir merhale, bir moment olarak değil de, yeni bir iktidar e, modelinin e, ortaya çıkışıyla alakalı e, bir durum olarak e, ortaya çıkacak. Burada söylemek istediğim şey şu, e, Biyo-politika e, dediğimiz şey, aslında STIKO'da e, bütün e, bir sanayi devriminin toplumu e, dönüştürmesinin yanı sıra e, kıta Avrupa'sındaki demografik değişiklikler, artan nüfus e, ve bu nüfusun e, şehir yaşantısında ortaya e, çıkardığı e, ...problemlerle ilişkili olarak e, düşünmemiz gereklendiği e, şey. Ve e, zaten o daha sonraki çalışmalarında... E, ...belki bu e, kuralara e, temas eder... E, ...19. yüzyılı da... ...başka önemli bir durak noktası olarak belirleyerek... E, ...yeni bir iktidar e, kavlamsallaştırmasına gidecek. Ve e, burada bir biyo iktidar... ...aslında disiplinler iktidarı da e, belki kendi e, kanatları altına alan e, bir biyotidar e, kavramsallaştırılmasına e, gidecek. Bu e, konun biopolitika kavrayışı, bu ilk emarelerin ilk izlerini, bu idar kavrayışlarını aslında detaylandırmadan çok önce toplumsal tıkn e, işleyişine gelişimine yoğunlaştı. Bu Brezilya e, senaryolarında görüyoruz. Bunları birkaç e, bir şey eklemeyi isterim eğer e, sizde ilgileniyorseniz e, soru cevap Ama şimdi çok uzaklardan e, nasıl bu tür bir yansıma için teşekkür ederim.